Şimdi mini bir seri yapıyoruz, mizah konusu, espri yapabilme ve beyni hızlı çalıştırma, aslında üçü bir arada. Üçünü de bu iki gün içerisinde yayınlayıp size sunmak istiyorum üç ayrı video olarak. Bu videonun konusu mizah. Şimdi mizah yeteneği aslında çok önemli bir şey. Çünkü bir insanı çekici bulmanızı sağlayan birkaç şey vardır. Nedir? Fiziksel özellikler. İşte saçı, başı, göbeği yoktur, ne bileyim çok yakışıklıdır, gözleri renkleri bir şeydir. Yani bir şekilde seversin. Başka nasıl seversin o kişiyi? E, duruşu, karizması, işte bir beden dini, jestleri, mimikleri, havalı kullanması, karakteristik bir hareketi, giyimi, tarzı bunlar da karizması diyebiliriz paket olarak. Bir de sohbeti. Şimdi sohbet de kendi içinde üçe ayrılıyor. Yani üç kısımda. Birincisi genel kültür bilgi. Yani bir insanın malzemesi olmalı satabileceği. İkincisi sunuş. Yani Ted gibi konuşma kitabını niye öneriyoruz? Karşı tarafa malzemeyi sunabiliyorsanız Harika, enfes. Malzeme olacak, sunabileceksin. 3- e, Soslayabilmesi yani Herkes makarna yapar ama bazı makarnalar daha güzeldir. Neden? Çünkü üstündeki sos yani mizah yeteneği. Bu videoda nasıl daha eğlenceli, komik, gönül nesi, insanların birlikte keyif alacağı birisi oluruz onu göreceğiz. Hoş geldiniz. Mizah yeteneğinde önemli olan bazı maddeler var. Bunlara dikkat ederseniz böyle ikili ilişkileriniz daha keyifli olur, karşı cinste daha rahat, daha hızlı şekilde ilişkiye başlarsınız, sohbet etmeye veya bir iş toplantısında sizden sıkılmazlar, sunumunuzu dinlerler. Arkadaş ortamında merkez olursunuz, eğlenceli olursunuz, ortanın ortası olursunuz. Nasıl olursunuz? Dikkat etmeniz gereken şeyleri konuşalım. 1- Cam Yılmaz olmamanız gerekiyor. Benim neslim özellikle çok fazla Cem Yılmaz stand-up, yani tek kişilik gösterilere maruz kalarak büyüdüğü için şimdi e, şimdiki nesil o kadar değil tabii e, Cem Yılmaz artık yavaşladı. Sahne gösterilerine çıkmıyor. Ama benim neslim çok o esprilerle büyüdü. Ve çok seviyorlardı. Yani Cem Yılmazlar alıntı yapmayı, o espriyi bin kez yapmayı, aynı espriyi aynı günde altı kişiden yüz kez dinlediğin oluyordu. Bunu yapmayın. Yani bilinen bir komedi figürünü, televizyondaki bir şeyi yüz kez tekrarlamayın. İki. Uzun fıkra anlatmayın. Yani Fıkralarınız kısa olsun. Komik olsun. Yüz kez aynı fıkrayı anlatmayın. Fıkra nedir biliyor musunuz? Yani iyi bir fıkra. Ee, i̇yi bir fıkra iki üç cümlede tak diye vurup çıkabilen şeylerdir. Ama böyle e, iğrenç soğuk espriler var. Hatta o soğuk esprileri yaparken insanların gülmesini bekleyenler var. Ee, koskoca hoca üniversitede işte toplanıyoruz bir araya gidiyoruz. Geçen gün bir taksi çevirdim halen dönüyor. Yani istiyorsun ki onun üstündeki bütün ünvanlar alınsın yani. O insanın dışarıya çıkmaması lazım. İnsanların gülmesini beklemeden anlatın. Ne demek? Yani böyle espri yapıyorsun. Ne ne ne? Ko komik değil mi? Ha? Değil mi? Değil mi ya? E böyle yaparsan çirkin olur. Yani böyle espri yaptın dönüp bakıyorsun. İnsanlar da sana bakıyor. İş toplantılarında seni rezil eder. Geldik dörde. İnce zeka önemlidir. Benim gördüğüm en ince zeka, sosyal medyada türetilen bir olaydı. Bir hanımefendi, bilmiyorum ne kadar gerçek, anne babasının tanışma yıl dönümü anısına güya, işte annem babam böyle tanışmış diye havalı bir resim yayınladı. Sizler bunu görmüşsünüzdür. Ama bu ortaya çıktı, bu resmin alıntı sahte bir hesaptan oldu Instagram'da ve ince zekanın dibini gördük. Şu an ekranda görüyorsunuz, gerçekten Türk insanının inanılmaz zeki olduğunu böyle canlı örneklerle görmek öldürüyor beni. Yani şu gördüğünüz örnekler tamamen ince zeka örneğindir. İşte sizde de bu tür ince zekalar olursa karşı tarafı gerçekten eğlendirebilirsiniz. Çünkü espri yapıldığında böyle zeka dolu üç banttan atışlar her zaman güzeldir. Bunun için ne gerekir biliyor musunuz? Kültür. Genel kültür ve popüler kültür. Genel kültür hadi diyelim ki çok önemli değil mizzahta ama popüler kültür, gündemi yakalamak önemli. Gündemde olan bir şeyden espri çıkartabiliyorsan harika. Bazı mesleklerde mesleki kelimelerle espri yapmak vardır. İşte hukukta, tıpta bir doktor doktora espri yaparsan bakarsın bana ne dedi, bana mı laf koydu bu diye. Ve beş Punch. Punchline yani esprinin aslında vuruşu, yumruk diyelim ona yumruk etkisi çok önemli olmalı. Espriyi 10 saniye içinde yapmalısın. Yani bir şaka başladığı zaman birisi seni şöyle dinlemeli. Haha, ha, haha, haha. Hadi be, bak bu kadar. Ama şuysa, haha, ha, ha, haha, ha. İşte o zaman sıkılıyor demektir. Yani ha ha yalandan gülüyorlarsa bir insanın sana gülmesi 2 saniye içinde bitiyorsa bir uyan, yani bir aksilik vardır. Dolayısıyla belki de o kadar komik değilsindir. Gelelim bir diğer maddeye. Ne tip bir gülmeyi hasat etmek istiyorsun? Yani insanların nasıl bir gülüşü çıksın istiyorsun ortaya? Sana mı gülsünler? Seninle mi gülsünler? Çünkü bazen insanlar palyaço olur, soytarı olur. Ki soytarılık evet bazen kötü bir şey değildir ama her ortama girdiğinde ben maymunum bakın nasıl geğiriyorum horç horç diye yani Recep İvedik tarzı espriler üretmenize gerek yok. Zaten hani otur, senin harcanman üzerine bir malzeme üretiyorsan çabuk harcarlar merak etme. Sen ortamın eğlencesi olursun, top olursun, maymun olursun. Burada dikkat etmen gereken şey senin espri üretebilmen o ortamda bulunmayan ve dedikodu yaptığını üzülmeyecek ünlü bir figürden başka, mümkünse dedikodu yapma zaten de neyse başka bir figür üzerinden espri yapabilirsin ama şuna dikkat insanların sakın ola ki değiştiremeyeceği şeylere espri yapma yani böyle seminerlerde falan çok değerli hocalarımızla buluşuyoruz bazen o diyor Halukcum kaç aylık şimdi ben buna gülüp geçerim ama bunu bir hanımefendiye yaptığın zaman işte onun kontrol z, andu, geri alı yok yani hanımefendi o kaç aylık Ben hamile değilim ki e, e, yani yaşa kiloya, ne bileyim kelleye şaka yapma. Adam değiştiremiyorsa espriyi bunun üstüne götürme. Bazen de bazı esprileri tadında bırakmak güzeldir. Yani bakarsın, bir diğerine der ki e, saçlarınız işte çok güzel olmuş, havalı olmuş, kuş yuvası gibi olmuş. İşte göç yollarını aksatmayın. <gülüyor> Şimdi burada kompliman yapmaya mı çalışıyorsun, gömmeye mi çalışıyorsun, ölüyü mü öpüyorsun, diriyi mi seviyorsun anlaşılamıyor. Yani şaka ile kakayı çok karıştıran var. Bir diğer olaysa mizah yaparken, insanları güldürmeye çalışırken ne olur dokunmayın, ellemeyin. Çünkü böyle yapışıyor. Yani bırak bırak yani ben kendim güleceksem gülerim komik değil mi diyor, seni okşuyor. Bunun bir diğer tarafıysa gülme krizine giren, daha anlatamadan gülmeye başlıyor. Manyak mısın? Ne anlatacaksın ya? Oğlum bak anlatacağım ama çok komik. Dur ben bir güleyim. E zaten sen biliyorsun. Şimdi espriyi hazırlamak için kendisi gülen insanlar var. Bu çok rahatsız eder beni. Yani bak <gülüyor> bir şey anlatacağım çok komik. Ee Dur anlatacağım ama çok komik. yani. Ee Bunu finalde de yapar. Esprinin bitişinde, mizahın bitişinde de yapar. <gülüyor> ne? Komik değil mi? Değil mi ya? Komik. Anlamadım mı? Bak bir daha anlatayım. İşte orada böyle ıslak havluyla şapak şapak şapak vuracaksın suratına. Neyi bir kere de anlatıyorsun be patates. Çünkü espriyi senin anlamadığını düşünüyor. Çok büyük bir e, kariyer gününe katılmıştım. Sahneye bir değerli beyefendi çıkmıştı. Günün anlam ve önemi kariyer günleri. Adamın yaptığı espri şu. Yani ve değerli bir insan yani olarak o dönem. Sahneye çıktı. Arkadaşlar işte kariyer günleri iyi hoş da siz çalışırsınız kariyer. Değerli kardeşim, bu esprinin yeri mi, zamanı mı, hoş mu yani şu yaptığın şey? Bazense karşıda o bilgi yoktur. Yani e, mesela diyelim ki işte PUBG oynuyorsunuzdur hep kendi aranızda. Ben bazen bakarım böyle çok eğlenceli e, videolar, komiklikler, espriler var. Yani sadece oyunu oynayanların anlayacağı. Mesela şimdi ekranda bir tanesini göstereyim. <gülüyor> Bakın bu gördüğünüz olay komik. Ama şimdi bunu birine anlatırken ya araba ezmiş de anlamıyor ki. Yani senin ona yaptığın mesleki bir espri, oyunla ilgili bir espri karşılığı yoksa onun hard diskinde, beyninde o zaman bir espirisi yok. Zorlama. Ya bu anlamadı bu. Yani 3 kişi ise bir tanesini gömer. <gülüyor> bu anlamadı bak şimdi. Bir de anlatayım. E buna ikinci baskı oluyor. Bazense, daha önce göstermiştim bunu, cehalet ya da dalgınlık sizi komik duruma düşürür. Orada siz de gülüp eğlenmeyi bileceksiniz. Daha önce size gösterdiğim bir video vardı. Şu an ekranda görüyorsunuz. Bir insan, yani demiştim ki iş yerinde bu kadar mı iş yerini unutur, dalgınlık olur, bu kadar mı iş yerini bilmez. Mesela bu bana komik geliyor, anlatabiliyor muyum? Ama insanların düşmesine gülmeniz, onlar da gülüyorsa güzeldir. Şu an benim yaptığım yanlış mesela ve küfür. Küfür ve argo risklidir. Yani doğru yerde bir kere hanımefendiler varken veya yeni tanıştığınız insanlar varken kadınların çocuklarının yanında küfürlü espri yaratmayın. Ama böyle sürekli hola oraya koydum oraya bıraktım bilmem ne yaptım ha, rating rating diye çıldıran insanları emin olun size gülüyorlardır. Yani sizin yaptığınız espriye değil, düştüğünüz maymunluğa gülüyorlardır. O yüzden argoyu ve küfürü çok ince kullanmanız lazım. Çok çok ince yani benzeterek ya da ima ederek eğer çok kullanmanız gerekiyorsa konuşmadan güldürebilirsiniz. Mr. Bean mesela bu konuda Jim Carrey de başarılıdır. Mesela bu filmleri izlediğiniz zaman böyle jest ve mimikler insanları güldürür. Benim çok güldüğüm filmler vardır. Açıklama bölümüne linklerini koyarım. Bir izlersiniz. Mesela As Good As It Gets e çok gülmüştüm. Ee, Jack Nicholson'ın. Türkçe çevresi kötüydü başlangıç ama en sevdiğim 10 filmi ya da 10 15 film çok güldüğüm şeyleri açıklama bölümüne yazarım. IMDb listesini atarım. Tek listeyle hepsine ulaşırsınız, bir izlersiniz. Puanlarına bakmayın, izleyin, kafanız dağılır. Özellikle bir pazar günü falan bir bakın bakalım ne varmış, ne yokmuş. E, mizah yeteneğini geliştirmek istiyorsanız iyi espri yapabilmelisiniz. İyi espri yapabilmek için de bulunduğunuz ortamın toplum değerlerini anlayabilmeniz lazım. Yani futboldan hoşlanan bir kitlenin içerisinde futbol esprisi yapabilirsiniz. Ama bir Anadolu kültürü diye bir şey var. Şimdi Anadolu kültürü çocuğunu küfürle seven insanlar var orada. Bilmem ne olay, bilmem ne. Da da da da da da da ben bunun en güzelini Urfa'da görmüştüm. Urfa'da böyle seminer öncesi kaymakamlık mı artık neresi hatırlamıyorum 7 yıl oldu. Böyle içeri gireceğiz seminer öncesi herkes dedi ki sigara bir molası verelim Ben sigara içmiyorum ama dışarı çıktım oradaki sohbet muhabbet tanışalım diye. Ee, i̇lk ara, orada e, sohbet ederken böyle bir tane şey var, yaşlı bir amca var. Yaşlı bir amca da oranın hademesi ya da bir şey ama çok yaşlı artık çalışmıyor yani prestijden orada duruyor. Böyle yaslamış içi geçmiş. Ee, seminer yapılan yerin hemen yanında mezarlık. Ee, ezan okundu falan filan böyle bir uyandı. Birisi dedi ki hacı hacı dedi kalk dedi, kalk dedi yerine yat mezarlığı gösterip şimdi. Hacı kalk yerine yat, bize komik geliyor, adama da komik geliyor, eğlenebiliyor. Ama şimdi aynı espri İstanbul'da tutmaz. Yani yaşlı birine hadi kalk yerine yat diye mezarlığı gösterirsen o kadar gülmeyecektir muhtemelen. Birini güldürecekseniz sayılarla, abartıyla, mübalağıyla aranızın iyi olması lazım. Yani bir şey yaparken o 5 kez yaptım ben onu. Ha ha ayrı bir şeydir. 1 milyar kere falan filan diye abartmak ayrı bir şeydir. Daha önce Vedat milyon bir sayı olayı vardı. Size izletmiştim. Yine bir izleteyim çünkü benim hoşuma gidiyor. Eziyet olsun size. Bu defter tam yağlı olan. Tam yağlı. İyi bakabilir miyim tadına yine Tabii. şey. Milor'un ani ziyareti ve soruları karşısında heyecandan mı bilinmez mandra'da ufak bir karışıklık yaşanıyor. Bunda Koyun, inek karışık mı? Şimdi bunda %50'si koyun, %70'i keçi, %30'u inek. Bir dakika olmadı o %10'e geldi. %50, %70, %30. Yani 30'luk koyun. Şey tamam. %70'i keçi. Evet. İnek az %10 falan %20. O, o da %110'a, %20'ye geldi. Ben buna gülüyorum. Çünkü yani burada adamın bir... ...malını övme isteğim var ama çok başarısız maalesef. Bir diğer olaysa Türkiye'nin şakayla kakayı çok karıştırması. Yani şaka yüzünden arkadaşını, kardeşini vuran adamlar da var eğlence için. Şaka yüzünden arkadaşının makatına, poposuna hava tabancasıyla hava basıp öldüren adam da var. Daha önce konuşmuştuk bunu. Benim size bu üç videoluk serinin birincisinde sormak istediğim şey şu. Sizce... Kadınların mizah yeteneği daha yüksek, daha alçak, daha farklı mıdır? Kadınlar kendi aralarında elbette ki eğlenip gülüyorlar yani kadınlar böyle ne bileyim akşam 5 çayında falan filan oturup da hmm, ülke ekonomisinden sıkıcı şeylerden sadece konuşmuyor. Finans da konuşuyor, alışveriş de konuşuyor ama gülüyorlar da. Peki neden kadın komedyen çok az yani Gülse Birsel var birkaç tane var Neden Kadınların erkeklerle buluşmasında erkek sanki güldürüp eğlendirme zorundaymış gibi bir hava var. Bu konuyu aşağıda bir tartışırsanız ben bundan malzeme çıkartayım. Ben Önüktat Ar. Mizah, espri ve beyni hızlı çalıştırma hazır cevaplık videolarının bir tanesini izlediniz. Diğer iki videoda birazdan ekrana linkleri gelecek. Buluşuruz. Görüşmek üzere.